الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إمامنا بين Riyadus Salihin Ebu Zekeriya İmam Nevevî'nin Riyadus Salihin adlı kitabını kitabının içinde bulunan onun derleyip topladığı hadisleri okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki babımız babu takva. Takva babı olacak. Takva hikayeden gelmekte. Hikaye korunmaktan korunmak manasında kullanılmakta insanın kendini Allah'ın azabına götürecek, Allah'ın azap etmesine sebep olacak şeylerden korunması demek. Yani Allah'ın haramlarıyla, Allah Teala'nın kullara haram kıldığı şeylerle, o kulların kendileri arasında bir vikaye, korunak, duvar örmesine deniyor. Allah Teala bu korumakla alakalı olarak ya yelegina manukqu anfusakum ve ehliykum ey iman edenler kendinizi ve ailenizi havun ne koruyun. Ne, neyden koruyun? İnsanlar atmıştı. Ya kıtı insanlar ve taşlardan taşlardan oluşan ateşten. Kendinizi ve ailenizi koruyun. Takvanın aslı buradan gelmekte. Kısa ve özlü olarak da alimler ne diyorlar? anıt taat ve Allah Teala'ya itaat olan onun kullardan kullarından istemiş olduğu şeylerin yapılması ve haram kıldığı şeylerden de sakınılmasına ne denir? Takvaalet. Yani sana haram olan bir şey varsa ne yapmalısın? Takvalı olmalısın. Senden istenen bir şey varsa bir itaat etmen gereken bir husus varsa ne yapmalısın? Takvalı olmalısın. Onu yerine getirerek, o emre itaat ederek, o buyruğu yerine getirerek. Eğer bir haram varsa Allah sana ona yaklaşma dediyse, uzak dur dediyse Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde sakındırdıysa, tahzir ettiyse ondan ne yapmalıyız? Kaçınarak takvalı olmalıyız. Takva budur arkadaşlar. Takvayı başka bir yerde aramaya gerek yok. Bu yüzden takva bizden öncekilere de bizlere de olunan bir konudur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önceki kitap ehline, yani ehli kitaba da ne yaptık biz? Tavsiye ettik, emrettik. O iyakum esleden diyoruz. Neyi? ene takullahu. Ene takullahu. Allah'tan korkmanızı, Allah'tan sakınmanızı, onun emirlerini yeme getirmenizi, onun yasaklarından kısınmanızı emrediyoruz. Yani bu sadece bizim ümmetimize bizlere en dolunmuş bir şey değil. Bizden öncekilerde Allah Teala bunu ne yapmış. Emredir. Ve laqat wasaynalladīna ūtirtu kitāben min qablikum sizin kablinizden önceki topluluklarda ki yaşayan kitap ehline de ne yaptık? Bunu tavsiye ettik. Emrettik. وَاِيَّاكُمْ اَسْزَدَا اَنِتَّقُ اللّٰهُ Allah'tan sakınmanızı, Allah'tan korkmanızı. Biliyorsunuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hutbelerinde, hutbe hacesinde insanlarına yapmış, takvaya davet etmiş. Bununla ilgili aletleri okumuş. مَاَلِفْ رَحِمَهُ اللّٰهُ Allah'ta Burada bu ayetlerin bazıları neredenmiş? Bu ayetlerin ki şu: Ya eyühellezina amenu. Allah Teala buyuruyor ki ey iman edenler. Ya eyühellezina amenu. Hapları nasıl hatırlandı ya Kur'an-ı Kerim'de ey iman edenler diye bir nida duyduğun zaman, bir ayet duyduğun zaman hemen diyor oraya ne yap? Kulak ver. Kendine hemen oraya doğru yönelendir. Niye? Çünkü diyor Ya sana yapmanı istenen bir emir var sen senden sakınman istenen bir yasak var. Ey iman edenler! Yani böyle sebef Kur'an-ı Kerim'in bu manada okunmuş, bu minvalde okunmuş. Şimdi sana birisi adınla seslense Ey Ahmet! Veya iş yerinde patron. Ey Hasan! Dese sen ne yaparsın? Nasıl algılarsın? Dersin ki bana yapmamı iste. Bana Yerine getirilmeni istediği bir şey var demek. Diye algılarsın değil mi? O seslenişe kulak verirsin. Ya. Yani o seslenişin boş bir sesleniş olmadığını bilirsin. Sana bir yapman istenen bir görev verilecek. Ve hemen oraya doğru yönlenirsin. İşte Allah sana diyor ki, Kur'an-ı Kerim'i de bu şekilde okumalıyız. Ey iman edenler. Ey iman edenler! Ne geldi bakın bize? Yapmamız istenen bir emir geldi. Ey iman edenler! Allah'tan kork. Takvalı olun. Haramlardan sakının. Onun emirlerini yerine getirin. Nasıl bir takva? Nasıl bir emirleri yerine getirme? Nasıl bir haramlardan sakınma? gereğince tam anlamıyla diyor ki bu ayet selam. aleyküm selam. bir sonraki müellif rahimahullah'ın bu kitapta zikretmiş bir sonraki ayetle beraber anlaşılmaz diyorlar diyor ki Allah-u Teala fettekullâhe fette Allah'tan korkun مَسْتَطَعْتُمْ <gülüyor> Gücünüz yettiğince, gücünüz ölçüsünde. Yani bu ne demek? Bu şu demek değil yani. Benim gücüm yetmiyorsa ben Allah'tan bu konuda korkmayabilirim. Bu konuda bu haramı işleyebilirim. Evet benim için erken demek değil. Yani bu Allah'ın bizlerden istemiş olduğu takvanın ne bir ölçüsü. Yani bu şu demek. Allah Teala'nın bize emretmiş olduğu bütün emirler ve bütün yasaklar bizim gücümüzün neydir? Ettiği ölçeğindedir. Gücümüz nispetindedir. La yukellifullah nefsen illa vus'aha. Allah Teala tabar. Ancak nefse, kişiye taşıyabileceği kadar mükelleflik, hükümlülük verir. Yani ben bunu kaldıramıyorum, henüz bu benim için erken. O halde Allah Teala buyuruyor zaten, gücünün yettiği kadar Allah'tan korkun. Burada benim gücüm yetmiyor. Demek senin üzerinden olmaz mesuliyetini yapmaz, kaldırıp almaz. Çünkü bilmelisin ki Allah Teala'nın emirleri, bütün emirleri. Her çağda, her zaman diliminde, her dönemde, her mekanda nedir? Yaşamaya elverişli kulların gücünün dahilindeki emirlerdir. Yani o emirler allah Teala'nın bizden istemiş olduğu, yapmamızı istemiş olduğu emirlerden şu şekilde sınırlanmayız. Allah bunu emretmiş ama benim gücüm yetmiyor değil. Hayır. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Bu ayet şu şekilde anlayacağız. Mesela Ramazan'da hastasın. Oruçlamıyorsun. En gün, güncel örnek. Veya yolculuğa çıktın, sefere çıktın. Ne diyor Allah tafala sana? min مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ Sen كَانَ مَرِضًا اَوْا سَفَرٍ <gülüyor> Kim hastaysa yahut seferde yolculuktaysa فَاَدَّتُنْ مِنْ اَيَّامِنْ اُخَرْ <gülüyor> Diğer günlerden onun yerine ne yapsın? Oruç. Burada ne oluyor? Sen o gün nerede? Ramazanda oruç tutman gerekirken, takva onu gerektirirken Gücün yetmediği için ne yaptın sen? Gücünün yettiğince Allah'tan korktun. Allah, ne yaptın? Oruç tutmadın. Akabinde başka günlerde orucu tuttun, kaza ettin. Aynı şekilde. Hacca gitmek istiyorsun. Kalbin orayla atıp duruyor. Ama paran yok. Allah-u Teala sana yapmamış? Güç kuvvet vermemiş. Burada da ne olmaz? Sana hac farz olmaz. Senin gücünün neyindedir o? Dışındadır. Gücünün dışındadır. وَلُلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاءَ اَلَيْهِ سَبِيلًا Allah <-u> Teala <-Takir> insanların üzerine ne yapmıştır? Evini ziyaret etmeyi farz kılmıştır. Ancak gücün yetenlere. men اسْتَطَاءَ اَلَيْهِ سَبِيلًا Ona yok yok bulanlara. Veya adam para buluyor maddi durumu iyi, hacca da gitmek istiyor, bu emri yerine getirmek istiyor. Böylece Allah'tan korkmak istiyor, takvalı olmak istiyor ama hasta yerinden kalkamıyor. Ve hastalığı iyileşmeyecek bir hastalık. Burada onun takvalı davranmasına takvalı, takvalı olmasına yardımcı olacak veya takvalı olarak kabul edilmesi gerektirecek onu takvalı konuma sokacak davranış ne olmadı ne yapmadı o? Başkasını yerine göndermeli. Ancak Allah'tan bu şekilde korkabiliyor. Takmalı bu şekilde olur. Bu şekilde Anladık mı? arkadaşlar? Yani bu emirler benim için çok ağır. Henüz kafam, başı, başımı örtemem, sakalımı bırakamam, paçamı kısaltamam. Bunlar benim için henüz kaldırabileceğim derecede değil. Özlülüğü makbul değil. Keşerli değil. yine Allah-u Teala buyuruyor ki Ey iman edenler Tekullahu. Allah'tan Allah'tan kor Dosdoğru söz söyleyin konuştuğunuz sözler doğru olsun yalanı ağzınıza ne yapmayın almayın bunun mükafatı ne? eğer takvalı olursanız Doğru söz sahibi olursanız bunun karşılığı ne? يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَعَ Amelleriniz ne olur? Salih olur. Allah Teala sizin amellerinizi salih kılar. Öyle bir hale gelirsiniz ki artık salih amel işiyorsunuz. Amelleriniz sürekli salih. Her şey, her ameliniz salih amel olarak muvaffak oluyor. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظُنُوبَكُمْ Ne günahlarınızı ne yapar Allah Teala? Başla. İşte takvanın ve doğru söz söylemenin mükamadan olması. Amellerimizin salih olması ve günahlarımızın bağışlanması. Yine Allah s.a. buyuruyor ki وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ وَمَنْ يتَّقِ اللّٰهَ Kim Allah'tan korkarsa, sakınırsa, takvalı olursa Allah' karşı karşılığı ne? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهِ يَجْعَلْ Allah Teala ona bir çıkış açar. Ne kadar darlık dolusu olsun, ne kadar sıkıntı dolusu olsun, musibetler başına ne kadar toplanmış olursa olsun, takva olduğu zaman kişi bilmeli ki o takvalı olmasının bir mükafat olarak er ya da geç bir çıkış yolu ne olacak ona gözükecek. Bunu kim vaat ediyor? Allah tarar vaat ediyor ki Rahman yatakilah yaj'al lahum akrafat. Talaq Suresi. Kim men itekil la hayat, kim men itekil la edallu makhraja ve yerzuquhu. Ve yerzuquhu min hayfun la Allah tara o kimseyi esabetmedi, düşünmedi yerden ne var? Hızıklandırır. Hiç beklemez yerden. Bir bakar ki takvalı olmuş. O anda bir mahret dedi ki bir çıkış yolu. Bu kitabın hadisleri arasında okudu hatırlıyorsunuz. Mağaraya sığınmış üç tane ne vardı? Salih kimse vardı, genç vardı. Şunun bir yerde kaya düşüyor, o mağaranın ağzını ne yapıyor? Kapatıyor, koskoca kaya. Ve dışarısıyla bağlantı tamamen kesiliyor. Ve bu insanlar takvalı insanlar. Hemen salih amelleriyle allah Teala Teala'ya temessül ediyorlar ve bu takvalı olmalarının bir neticesi olarak bu ayet tecelli ediyor. Ne diyor Allah Teala? E men yettekilla ye'alemu makhraca. Kim Allah'tan korkarsa, takvalı olursa Allah ona bir çıkış açar. Ona bir çıkış yolu verir. Fakat o üç genç o mağarada kimsenin yardımı gelmemesine rağmen bakıyorsunuz ki kurtuluyorlar. Ve yarzuquhum min haytun la Ve Allah Teala takvalı olan kimseyi olmadı, beklemedi, hesap etmedi yerden rızık vardır. ve Allah Teala şöyle buyuruyor yine. İn te Allah'tan sakınırsanız, takva sahibi olursanız, furkana. Allah Teala sizlere ne var? Bir furkan verir. Sizlere bir furkan kılar. Ne demek furkan? Hakla batılı, Hakla batılı ayırt edebileceğiniz, kötüyle iyi ayırt edebileceğiniz bir vulkan, bir ilim nasip eder. Bir amel nasip eder. Bir feraset, ince bakış nasip eder. Dinde fıkıh nasip eder. her önemlisi de şey, ilim diyor alimler. Ya takva ile ilim Takvanın bir ürünüdür arkadaşlar. Takvalı insanlar ilme muvaffak olabilir. Allah'ın izniyle. Allah Teala bu Allah Resulü Aleyhissellem diyor ya, bihi <gülüyor> hayra" Allah kimin hakkında hayır dilerse Allah Teala kimin hakkında hayır dilediyse o kimseyi ne var? "Yufakihu fiddin." Dininde dedin anlay sahibi, fakih var. Yani takvanın ürünüdür o ilme ne yapmak ulaşmak. Günahlarla boğuşan, günahların içine dalmış, falanlardan el etek çekememiş insanlar edip ilime muvaffak olamazlar. Hani İmam Şafi'ye nispet edilen bir şey var ya, hani diyor ya, şekevtu ila veki'in hansu'i hıfzı. Hocam vekiye diyor, ezberimin, hafızamın kötü olmasını şikayet ettim. Ve dedi ki diyor, fe ila terkil maasi. Vakii beni ne yaptı? Neye yönlendirdi? Hmm. Bana hangi yol gösterdi? Fe erşedeni ila terkil maasi. Günahları <gülüyor> terk etmeme yönlendirdi. O yolu bana göster. Dedi ki bir vakii bana yönlendiriyor. Anlığı terk et. Ve dedi ki diyor bi en, fe kâle bi ennel ilme nurun Dedi ki Bilesin ki ey şafii ilimdir nurdur. İlimdir <gülüyor> <gülüyor> nurdur. Fe <gülüyor> nurullahi Allah'ın nuru la Allah'a isyan ed ed edene Allah'a karşı çıkana günahları işleyene ne erilmez. Verilmez. Yani demek ki takvalı olumlu. İlim talebesi olmak için ilimle hemhal olmak için ilimle uğraşmak için. Eğer ilimle muvaffak olamıyorsak başarılı olamıyorsak kendimize şöyle bir müracaat edip kontrol edip, niye Allah-u Teala dizine atmıyor, bu furkanı bize vermiyor? Bu hak ile batılı niye ayıramıyoruz? Bunun batılı olduğunu bilmemize rağmen bundan niye uzaklaşamıyoruz? Bunun hayır olduğunu bilmemize rağmen niye onu işlemiyoruz, amel etmiyoruz? Bu sebebi, sebeplerinden bir tanesi de ne? Henüz muttaki takva sahibi demiş durumda olmamız geç alnıkum furqanan ve yukeffir ankum seyyatikum Allah Teala günahlarınızı ne yapar? Örtər. Tefaret yoluyla başka salih ameller işleterek ne yapar? O günahları böyle örter. Diyor ki Şeyh Salih el-Uthaymeen rahimehullah yani alimlerin din, dindeki o fıkhı çok önemli. Yani diyor, bu ayette yukeffir ankum siyiatikum, sizin günahlarınızı örter bölümünde amellere işaret var diyor. Yani takvalı olan insanın salih amellere muvaffak kılınacağına bol bol ameller, salih ameller işleyeceğine ve bu salih ameller arasında kalan günahların da kefaret olacağına ne var diyor? İşaret var. Çünkü hadis ne diyor? Cuma'dan Cuma'ya kılınan Cuma namazları. Değil mi? Umreden umreye yapılan o iki umre arasındaki o günahlar her şey nedir onlar? Keffarettir. Yani o, o ameller o günahları örter. Yani günahlar diyor ameller, ameller işlenilerek ne yapılır? Örtülür. O işlerden ameller, o günahları siler. O halde Allah Teala'nın, Allah'tan sahət korkarsanız, sizlere furkan verir ve günahlarınızı örter. ayetini ne olarak açıklıyor Şeyh Salihül Alemirahim? O yani takvanın bir ürünü olarak da, takvanın bir sonucu olarak da, takvanın bir sonucu olarak da Allah Teala yapar? zinaber amellere muvaffak eder ve böyle zenginahların ne olmuş olur? Örtülmüş olur. Yani. Selefe baktığın zaman, adamların hırsını gördüğün zaman, onun takvalarının bir sonucu olduğunu anlıyorsun. Birisi çıkmış diyor ki, 20 sene 40 kırk sene hatırlamıyorum tam olarak, bu kadar uzun bir sene. 30. Namazda diyor, ne yapmadım Önümüzdeki insanın ensesini görmedim. Başka bir insanın ensesi görmedim diyor camiye. Bu ne demek? Yani hep namazını e, arzapta kılmış. Bununla yarışmış. Bunlar yapmış? Mücadele etmiş. Ve yakfer lekum ve Allah Teala sizin günahlarınız ne var? Ufran eder, bağışlar, örtel. Ve Allahü zül fadzili azim. Allah Teala çok büyük fazlili lütuf sahibidir. Diyor ki İmâmü'l-Nübebi'ye rahîmâullâhü. ve âyâtu fil bâb kethîrâ ma'lûmâ. Bu bâbla alakalı, yani takla bahsıyla alakalı, birbiri ayetler, bir o kadar nedir? Çoktur ve bilinmektedir. İlk hadise gelelim. Bu bâbdaki ilk hadisimize. An Ebu Hureyre'e radıyallâhu anhü kâl, Ebu Hureyre radıyallâhu anhü kâl kî ki, Kîle ya Rasûlallah, Ey Allah'ın Rasûlü'nü, من أكرم الناز İnsanların en değerlisi, en şereflisi kimdir? Ey Allah'ın Resulü. Soruyorlar Allah aleyhissalatü vesselam. Kal, aleyhissalatü vesselam diyor ki, اتقاهم اتقاهم Kim? En takvalı olanları, en çok takvalı olanları, en değerleri. Allah katında öyle arkadaşlar. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ Sizlerin en değerli, en şerefleri Allah kısmında kimlerdir? اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنَّ اللّٰهِ En çok hı, hı. takvalı olanlarınızdır. Adam yani bakarsın üstü başı peşmurdaya belki. Yani insanların bugün giymiş olduğu yeni kıyafetleri giyemiyor. Ağzı oruçtan kokuyor ki Allah katında nişkten daha temiz kokuyor. Bakmışsın alnında secde izleyin. ayaklarında namaz nasırı, namaz kılmaktan nasır. Dersin ki ya bu adam toplumda ne değeri var ki bu adamın bu toplumda? Ama Allah katında en değerli olan o. Yani bizler dış şeklimize, dış görünüşümüze elimizi ayağımıza, saçımıza, tırnağımıza vermiş olduğumuz önem kadar iç temizliğimize, kalp temizliğimize, ihlasa, takvaya önem vermiş olsaydık şu andaki bulunmuş olmuş olduğumuz durumda ne olurduk? Daha farklı olurduk. فَقَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا Biz sana bunu sormuyoruz. Sana sorduğumuz bu değil yani. Bunu kastetmiyoruz. Ey Allah'ın Masih. Aleyhisselatü Vesselam farklı bir şekilde anlıyor soruları. So Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki o zaman Kale Yusuf Nebiyullah İbnu Nebiyillah, İbn-i Nebiyillah İbn-i Nebiyillah Halilillah Yani siz o zaman şey soruyorsunuz? İnsanların en değerlisi, en şereflisi Halil İbrahim'in sorundan gelen Yusuf Aleyhisselam mı soruyorsunuz? Evet. O, o zaman diyor yani. Kim? Yusuf'un babasının adı ne? Ya'kub. Ya'kub'un babasının adı? İshak. İshak'ın babası? İbrahim. Yani Yusuf, İbnu Ya'kub. İbni İshak, İbni İbrahim. sen Vesselam onu söylemiş. Yusuf nebiyullah, İbni nebiyillah, İbni nebiyillah, İbni halibillah. Halim'in oğlu, Peygamber'in oğlu, Peygamber'in oğlu, Peygamber'in oğlu Yusuf, odur diyor. En şereflisi. Çünkü niye? O kadın ona uzanmak isteyince, elde etmek isteyince ne yaptı? Çekildi. قَالُوا لَيْسَ أَنْهَا لَا لَسْأَلُكَ Sahabeler yine aynı şey söylüyor. E Allah Resulü, bunu da sormuyoruz sana. Bunu da kastetmiyoruz. قال فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِ diyor, Arapların ataları ataları, soy soplarını mı soruyorsunuz? Eskiden gelen, o Araplardan mı soruyorsunuz? Onları mı kast ediyorsunuz? Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o halde onlar kimler? خِيَارُهُمْ fil الْجَاهِلِيَّ خِيَارُهُمْ fil الْإِسْلَامِ اِذَا فَقُهُونَ Anlayış sahibi oldukları takdirde dini fıkh et, fık ettikleri takdirde de hayır içinde olanlar İslam'da da nedir? Hayır. hayır içinde olanlar ve hayır sahibi olan insanlardır. Etikat ederseniz bu hadis aleyhisselatü vesselam kendisine en değerli, en şerefli insanlar sorulduğunda hemen nasıl cevap veriyor? Efkağım. En takvalı olan. Çok önemli arkadaşlar. En yani, takva insana değer kadar. Allah katındaki değerini, şerefini ne yapar? Yükseltir. Şimdi yazıza geçelim. An Ebi Sa'id bin El-Hudri radıyallahu anh An el-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor ki aleyhissalatü aleyhissalatü vesselam. İnne hulvetun khadirah. Muhakkak ki dünya hulvetun tatlıdır. Tatlı. Yani ne demek tatlı ne ifade ediyor? Yani tadı hoş, zevk alırsın. Hulvetun hadira Nedir dünya? Gelmiş. Hayat dolu. Bu da göze hitap ediyor. Yani dünya hem dile hitap ediyor, zevk. Ne Bin bir envai çeşit nimetler yayılmış. ona sormaya. Her birinden tadıyorsun. Ve her taraftan zevk alıyorsun. Böyle baktığınız zaman denize, ormana, gökyüzüne, dünya böyle bir şey. Ama bunun dünyanın böyle yaratılmasının amacı ne? Orada ebedi kalacağımızı mı zannediyoruz? Orada ebedi kalacağımızı, sonsuza kadar yaşayacağımızı ve hiçbir imtihana tabi tutulmayacağımızı zannederek her şeyi mübah olarak görüp hiçbir şeyden el etek çekmeden mi yaşamam bu dünyada. Asla. Yani dünyanın böyle tatlı olması, yeşil olması bizi ne yapmasın? Kandırmasın. Allah sana ne diyor? فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ Allah sana bir şey tari ediyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi asla ne yapmasın? Aldatmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sizi aldatıcı olan şeyler Allah'a karşına yapmasın, aldatmasın. aldatmasın. Yani dünya hayatı aldatmasın. Allah Teala, yani bizlerin bu dünyaya gelme amacını Kur'an-ı Kerim'de açıklamış, hikmet açıklamış. İbadet. Ben cimriyle insanlar ancak bana, diye yarattı. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, ve inna allaha mustahlifukum fiha. Allah Teala'nın sizleri ardı ardına, peş peşe buraya ne yapacak? Gönderecek dünyaya. Birbirinizin ardından gelen çağlar, asırlar geçtikçe, çağlar geçtikçe, yüzyıllar geçtikçe, peş peşe nesiller boyunca ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Bir dakika. فَيَنْضُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Allah sana peki sizi niye dünyaya gönderiyor? فَيَنْضُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Nasıl amel işlediğinizi görmek için. Nasıl amel işlediğinizi bakmak için. Allah Resulü Aleyhisselam açıklıyor dünyanın. Yani Allah ta'ala sizi imtihanı gönderiyor buraya. Bunun yeşil olması, bunun tatlı olması... Şeytanın size süslemiş olduğu bu şeyler ne yapmasın sizi? Sakın anlatmasın. Diyor Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> Cehenneme giden, ateşe giden yol neyle döşenmiş? Nefse hoş gelmeyen, kötü gelen şeyler. Yani, pardon. Nefse? Hoş gelen şeyler. Cehenneme giden yol. Değil mi? Cennete giden yol cennete giden yol nefse kötü ağır gelen şeylerle düşenmiş. Ne demek yani? Sen biliyorsun eğer yürüyorsan ki nefsin o işi yapmak istemiyor. bir ki o yol nereye giden yol? Cennete giden yol. Yani cennete giden yol öyle eşil zevkli, her şeyin mubah olduğu, helal olduğu yap ne zararı var dediğin bir yol değil çalıların olduğu, dikenlerin olduğu, tümseklerin olduğu, yamaçların olduğu zor bir or. Nefsin önce senin karşında duracak olan ilk şey nefs. Ağır gelecek. Sabah namazına katmak ağır gelecek. Oruç tutmak ağır gelecek. Kur'an-ı Kerim'i aldım, her gün düzenli olarak okuyup hatmetmek hadmet, ağır gelecek. Nefsi ağır. Ama cennet bunlarla düşecektir. Huffetin naru bir şehvad. Ateşe giden yol nasıl düşenmiş? Şehvet, nefs'e hoş gelen şeyler düşünür. Haram paraları, paranın bankada böyle artarak çoğalmasını görmek, haram herhangi ilişkisine girdiğin zaman o haram seçmek, nefs'e daha hoş geliyor. Çünkü ya, ne zararı var bak işte, bu parayla ne yaparız? Ev alırız, araba alırız, hayatımızı düzeye sokarız, eğer bir, bir kerecik yapsak bir şey olmaz, gibi hep nefsine gelen şeyler, tatlı gelen şeyler, hoş gelen şeyler. Bil ki o zaman bu nereye gidiyor? Ateşe gidiyor. Bu yola ateşe gidiyor, o zaman bil. Fetteku'dun <teşekkür edin> ya. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, <fet teşekkür edin> aleyküm selam. Fetteku'dun <teşekkür edin> ya. Dünyadan sakının. Dünyadan korkun. O yeşildir, tatlıdır, hoştur ama dünyadan korkun. وَاتَّقُ <Sessizlik> النِّسَاءُ Kadınlardan sakının. Hanımlarınız olsun, helaliniz olsun, haramınız olsun. Kadınlardan ne yapın? Sizi harama düşürmesinden onların harama düşürmesinden korkun. Sakının, engel olun. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِ Beni İsrail'in, İsrail oğullarının imtihana tutulduğu ilk şey neydi? İnnisa, kadın. Yani kadınlarla imtihan oldu. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Buhari ve Müslümin rivayet ettiği Ma Mâ teraktu ba'dî fitneten azarra ala ümmeti azarra ala rical minennisa Ümmetimdeki erkeklere Kadın fitnesinden daha tehlikeli, daha zararlı bir fitne ne yapmadım? Bırakmadım. Yani erkeplerin üzerindeki en büyük fitne bu ümmetteki ne? Fitne, kadın. kadın fitnesi. Üçüncü hadise geçelim. Diyor ki, Nalif Rahimullah, Üçüncü Ali bin Mes'ud radıyallahu anh, Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana yakûl, Nebi aleyhissalâtu vesselâm diyor şöyle derdi, şöyle dua ederdi, aleykümselam Allah'ım inni eselukel huda Allah'ım senden istiyorum. Niyazda bulunuyorum. Ne? el huda evet. Türkçenin meleği ilim, ilim istiyorum. Beni doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim istiyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da ne yapmış? Allah-u Teala'dan ilim istemiş. Ayetlerde de allah Teala ne diyor? Ve kul ve kul Rabbi zidni ilmi. Peki Rabbim benim ilmimi de arttır. Aleyhisselatü Vesselam dua diyor. Allahümme inni es'elükel huda ve tukâ senden ne istiyorum? Takva istiyorum. Beni yani takvalı kıl. Çünkü o da bir ne? Aleyhisselatü da bir aşar. Bazılarının iddia ettiği gibi ileri giderek, haddi aşarak ona alamaz, kendine sesleneni duyamaz. Yetiş yerine namuz duyamaz. O da Allah Teala'dan takva isteyen bir kul. O da Allah Teala'dan takva isteyen bir kul. Allah Teala'nın ayette ona aleyhissalatu vesselama nebi sallallahu aleyhi ve selleme neyi emretmesi, neyi söylemesini emrediyor? De ki قُلْ لَا أَمْلِكُ الْنَفْسِي نَفْعَنْ وَلَا ضَرَّ De ki ben kendi nefsim adına bir zarara ya da bir faydaya sahip değilim. İlla maşa'Allah. Allah'ın dilemesi başka. Ne diyor? قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنِ الله. Ey Muhammed'deki insanlara la ekululekum indi hazainullah Allahu aziz inne Benim elimde değildir deme. Allah'ın azizineleri bende değil de insanlara böyle söylemesinde diyor? Ve la alemul gayb gaybı da bilmem de. Ve inni malik fa ben bir meleğim de demedi insanlara söyle. Aleyhisselam dua ediyor. Allah'ım inni eseluke'l huda ve't-tuqa. Sende ne istiyorum? Takvalı olmayı istiyorum. Yani Allah Teala muvaffak etmezse arkadaşlar hayra, hayır işlemeye, takvalı olmaya ne olmaz o insan ona muvaffak olamaz. O elde edemez. Allah'ım inni eseluke'l huda ve't-tuqa ve'l-afafa. Sende iffetli -ol olmayı istiyorum diyor Allah Teala. Allah Resulü. olsun. Ve'l-guna Mustağıni olmayı. Sana muhtaç olmayı. Sen ben başka kimseye muhtaç olmamayı istiyor. Para bunu ne istiyorsun? Beni gani kıl diyor. Yani. Mustağıni olmak. Allah'a her şeyinde Allah'a ihtiyacını açan, sunan ve ondan isteyen eyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselam. Bu duada da Allah Resulü Aleyhisselam takva istemiş. Bu da de ezberlememiz gereken, Allah-u Teala'ya dua etmemiz, onunla, kendisiyle dua etmemiz gereken dualardan bir tanesi. Dördüncü hadis An-ebi Tarif Adi ibn-i hatim Ta'i radiyallahu anh talim Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işittim ki Allah Rasulullah sallallahu şöyle buyuruyor Men halefe ala yeminin Kim ne varsa yemin ederse raa." اَتْقَالِ اللّٰهِ O yemin ettiği şeyden başkasını daha takvalı bir iş olarak görürse daha uygun bir iş olarak görürse ne yapsın? Adam yemin etti ki ben falanca akrabamı vallahi ziyaret etmeyeceğim amcamı vallahi ziyaret etmeyeceğim dedi. sonra gördü ki ıslah rahim farz olan bir şey ziyaret etmesi lazım ama yemin etti ne yapacak? Takva. ne diyor Aley aleyhissalatü vesselam takva. takvalı olanı yapsın yemin etsen de o ettiğin konunun dışındaki davranış daha takvalı ise takva ondaysa yeminini ne yapacaksın bozacaksın yeminini bozacaksın onun keffaretini yerine getireceksin beşinci hadis An Abi Umama Suday ibn Ajlan al-Bahili radiyallahu anhu قال ve diyor veda hacında hutbe verirken insanlara hutbe irşat ederken gördüm النبي insanlara iki türlü hutbe verildi. Birincisi gerektiğinde konuşması veyahut da insanlara uyarması yahut bir durum olduysa onun insanlara beyan etmesi gerektiğinde belli bir mutat olarak vakti olmayan hutbeler vardı. Aleyküm selam Yani bakıyor Aleyhisselatü Vesselam bir yanlış bir şey görüyor. Hemen kalkıyor, başlıyor, yapmaya, hutbe vermeye. Ha yani insanlar, inelhamdülillah diye giriyor. Mesela ne gibi Usame bin Zeyd'i alıyorlar? Mahzumiye denilen, denilen. Mahzumi kab Mahzum kabilesine mensup bir kadının kadına şefaat etmesini istiyor. Kadın herhalde kendisine verilen bir emanetine yaptı. Bu kadarıyla intihar ediyor. Birisi emanet vermiş, kadın inkar ediyor. Kadının kolu kesilecek Mekkeliler, Usame bin Zeyd'e diyorlar, peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a da ne yap? Şefaatçi ol bu kadına. yani Peki bu kadına ne yapın? Affedin. Yani, bu kadını kay kayırın. Tabiri caizse. Aleyhisselatü Vesselam bunu duyunca ne yapıyor? Kalkıyanın. İnsanlara diyor ki, İnsanlara diyor ki sizden öncekinleri helak eden neydi biliyor musunuz? Onlardan diyor sizden öncekileri helak eden neydi? Onlardan diyor, işte değerli, zengin, şerefli bir insan onlar içinde çaldığı zaman ne yaparlardı diyor? Onu bırakırlardı. Eğer diyor değersiz insanların değer vermediği bir insan diyor çaldığında ne yaparlardı? Ona diyor, had cezası yukulardı. Yani Aleyhisselatü Vesselam kalkıp hutbe veriyor insanlara. Bazı Bu bir kısım hutbe. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ihraat ettiği bir hutbe. Bir de Aleyhisselatü Vesselam'ın mutat olarak cumaları, bayramları vermiş olduğu ne var? Mutat hutbeleri var. Aleyhisselatü Vesselam veda acında da kalkıyor insanlara hutbe veriyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam insanlara? Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam insanlara? قَالِ اِتَّقُوا اللّٰهِ اِتَّقُوا اللّٰهِ Allah'tan korkun, takvalı olun. وَصَلُّ خَمْسَكُمْ وَصَلُّ خَمْسَكُمْ Beş vakit namazı kılın. وَصُومُوا شَهْرَكُمْ Ramazan ayınızı oruç tutun. Bu addu zekate mallarınızın zekatını verin. Bu atiğu umraikum emirlerinize yöneticilerinize nabun ikat edin. Tedhulu cennete rabbi rabbinizin cennetine nabun gil. Eğer bunları yaparsanız. Allah'tan sıkılırsanız, takvalı olursanız, beş vakit namalınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız, zekatınızı verirseniz, üniversitelerinize itaat ederseniz, tabi hangi konuda yönetsizlere itaat? Mağrufta. Mağrufta. İsyan olmayan, Allah'a isyan olmayan konular. <gülüyor> ya eyyeladina men Allah, ve ati'ur rasule. Ey imaneler, Allah'a itaat edin. Rasûlü'ne itaat edin. Ve ul-emre minkum. Sizden olan ul-emre de. İtaat edin kelimesini iki kere tekrarlıyor Allah-u Teala. Ya el-lezi nâme atîullah. Allah'a itaat edin. Ve atî'un Rasûl. itaat edin. Yöneticilere de itaat edin. Lafzını tekrarlamıyor itaat edin. Niye? Niye? Diyorlar ki Allah'a itaat ve رسول'a itaat mutlak itaat. Evet mutlak itaat. Sorulmaz. Niye, niçin, neden, nasıl denmez. Evet, iş yapacaksın. Allah emrettiyse, رسول emrettiyse orada bu iki fiil tekrarlanıyor. bakın. Ya la dini amrin atiyullah. Allah'a itaat edin. Wa atiyur rasul. Rasule itaat edin. Mutlak itaat. İşittik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 Niye aslında? Bizim kastımız böyle değil aslında? Allah tekbirimizi da daha iyi biliyor. Kalbimiz temiz. Yok. Allah talabını istiyor. Işte. <gülüyor> Ma jana li mu'min walim mu'minate. İsa, kada Allah Teala ve Rasul emre an, ykun alom elxira min emirin. Allah taala ve Rasulü bir emir verdiğinde bir mü'min ya bir mü'mine için o işte o işlerinde ne olmaz bir Seçme hakkı olmaz, Yoktur. Allah bir emir vermiş, Resul'u bir emir vermiş. Sen de ne yapıyorsun? Böyle de yapsak diye girişimlerde buluyorsun. Yok. Allah'a ve Resul'üne itaat mutlak. Ve ulel emri min sizden olan yöneticilere de. İtaat neye göre? Allah'ın ve Resul'ünün emirlerine göre. Yani onların mağruf olarak bilinen dili aykırı olmayan emirlerine ne yapılır? İtaat edilir. Dinlenir. Bunun bir karşılığı olarak da, mükafatı olarak da ne, ne yapılır? Tedhulu cennete rabbikum. Rabbiniz cennetine ayrı, girin. Yani takvalı olmak arkadaşlar, dersin başında da söylediğimiz gibi, birçok meyve ve semereleri olan mefhum. Yüce Rabbimiz bizleri muttakilerden eylesin. Haramlarından uzaklaşan, kaçan, emirlerini, bütün buyruklarını yerine getiren kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşheran la ilahe illa hand. Estağfurullah ve atûzilek.